1396 numaralı konu, Hz. Peygamberin Tevrat'ın bazı bölümlerini yazan Hazreti Ömer'e şiddetle karşı çıkmaları, Hz. Ömer bir gün kitap ehli olan bazı kimselerden aldığı bir kitabı Hazreti Peygamber'e getirerek, Ey Allah'ın Resulü, ben bu güzel kitabı, ehli kitaptan olan bazı kimselerden aldım, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öfkelenerek şöyle buyurdular, Ey Hattab'ın oğlu, siz benim getirdiklerimden şüphe mi ediyorsunuz, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki ben onu size tertemiz ve lekesiz bir şekilde getirdim, sakın ehli kitaba bir şey sormayın, çünkü hakkı söylediklerinde kendilerini yalanlamanız, batılı söylediklerinde de tasdik etmeniz ihtimali vardır, nefsimi kudret elinde bulundurana yemin ederim ki hayatta olmuş olsaydı Musa da bana tabi olmaktan başka çıkar yol bulamazdı, bir gün Hazreti Ömer, Hazreti Peygamber'e gelerek, Ey Allah'ın Resulü, bugün, Kurayza oğullarından bir arkadaşımın yanına gitmiştim. O bana Tevrat'tan bazı derleyici sözler yazdı. Bunları size okumamı ister misiniz, dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in mübarek yüzlerinin rengi bozuldu. Bunu gören Abdullah bin Sabit, Hazreti Ömer'e, Hazreti Peygamber'in yüzlerindeki değişikliği görmüyor musun, dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer söylediklerine pişman olarak, ben Rabbe olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak da Muhammed'e razı oldum, dedi. Bu sözleri işiten Hazreti Peygamber'in mübarek yüzlerindeki öfke tamamen silindi, sonra da, Muhammed'in nefsini kudret elinde tutana yemin ederim ki Musa yaşamış olsa da siz de beni terk edip ona tabi olmuş olsaydınız sapıtmış olurdunuz, Ümmetlerden benim nasibime sizler düştüğünüz gibi peygamberlerden de sizin nasibinize ben düştüm buyurdular.